Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Etkıya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ondan razı olsun, Muaz bin Cebeli, Yemen bölgesine vali olarak görevlendirirken, ona şöyle nasihat eder, Ya Muaz, Nerede olursan ol, Allah'a itaat et. Adalet üzere davranırsan, Allah her zaman seninle olur. Var git, Yemen'e emir ol. Hak Teâlâ'nın kullarını irşad et. Onlara doğru yolu göster. Allah ondan razı olsun. Muaz, bunun üzerine ağlar. Ya Resûlullah, ben bu vazifeye layık değilim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle deme ya Muaz. Hak Teâlâ, bir kuluna, irşadın vesilesiyle hidayet buyurursa, bu senin için, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır buyurur. Allah ondan razı olsun. Muaz teslim olup sükut eder. Hazırlığını yapıp yola koyulur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabıyla onu uğurlamak için şehrin dışına kadar yürür. Bir yerde durup Muaz'a, ya muaz. Şimdi devene bin öylece yola devam et buyurur. Ya Resulallah sen yaya yürürken ben deveme nasıl binerim? İtiraz etme. Sözümü dinle. Gel devene bin. Ya Resulallah yanınızda ben nasıl deveye binip giderim? Siz lütfedip geri döndüğünüzde deveme biner giderim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi şerifleri coşar. Ayrılık acısıyla mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülür. Ya Muaz! Bırak da seninle biraz yürüyeyim. Seninle olan şimdiki ayrılığımız ancak kıyamet günü son bulur. ''Ne sen beni bir daha görürsün, ne de ben seni.'' Allah ondan razı olsun. Muaz bunları duyunca, dünya başına yıkılır. Sanki kıyamet kopar. Öylece bayılıp düşer. Gözlerinden dökülen yaşlar, çeşme gibi akar. Nasıl ağlamasın ki? Enbiyanın serveri, iki cihanın övüncü, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılıyordu.'' Bir süre öyle geçer, kendine gelir, ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kucaklar. İkisi de böyle sarılı kalır. Muazın gözlerinden yaş, burnundan da kan akar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinden öpüp, Ya Resulallah, geri dönüp seni bulamazsam ne yapayım? O zaman Ebu Bekr'in yanına var. İkiniz beraber kabrime gelin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ondan razı olsun, Muaz'la kucaklaşıp ayrılırlar. Allah ondan razı olsun. Muaz, devesine biner ama ters oturur. Devesi Yemen'e doğru giderken, o, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıp ağlar. Bir taraftan da kendi kendine şöyle der, Ey hidayetin nuru, bu gözlerim acaba bir daha seni görür mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözden kayboluncaya kadar böyle söylenip ağlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem görüş mesafesinden çıkınca devenin üzerindeki duruşunu değiştirir. Şimdi onun da yüzü Yemen'e doğrudur. Ağlıya ağlıya Yemen'e varıp insanları irşat eder. Nice insan onun vesilesiyle hidayet bulur. Valiliği sırasında geçimini sağlamak üzere odunculuk yapar. Elinde ip dağa gider, kestiği odunları sırtında taşıyarak şehre getirir. Bu odunları bir akçeye satar. Kazandığının dörtte birini kendine harcar. Geri kalanını fakirlere dağıtır. Gün gelir, kendine hiçbir şey ayırmadan hepsini hak yolunda harcar. Sırtında odun yüküyle pazara girdiğinde, hizmetçileri şöyle seslenirmiş. ''Çekilin, vali sırtında odun yüküyle geliyor. Yol verin ki geçsin. Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Ömer, bir gün mescide girince, Muaz bin Cebeli, Ravza'nın duvarına başını koymuş, ağlarken görür. Yanına varıp ''Ya Muaz, niçin ağlıyorsun?'' diye sorar. Allah ondan razı olsun. Muaz şöyle der. ''Ya Ömer, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Riyanın azı bile şirktir. Müşriin yeri ise cehennemdir. Riyadan sakının, etkıyadan olun. Hak Teâlâ etkıyayı sever.'' buyurdu. ''Ben'' Etkıya kimdir ya Resulallah diye sorunca şöyle dedi. Onlar hiçbir mecliste hatırlanmaz ve aranmazlar. Varlıkları ve yoklukları belli olmaz. Bir meclise girdiklerinde kim oldukları merak bile edilmez. Onların gönlü hak nuruyla doludur. Kendileri için yakın uzak birdir. Etkıya'nın hepsi cennet ehlidir. Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem peşinden şu hadis-i şerifi buyurdular. Onlar cennetliktir. Saçları ve sakalları dağınık, yüzleri nurludur. Elbiseleri eski püsküdür. Halk içinde itibar görmezler. Kimse onları hesaba katmaz. Halk içinde durumları böyle ama hak katında ulu, aziz ve muteberdirler. Hak Teala'dan ne dilerlerse yerine getirilir. Allah kendilerini reddetmezken dünyada insanların yanında sözleri dinlenmez. Kıyamet gününde onlardan birinin nuru mahşer halkının hepsinin kurtuluşuna yeter. Zira nurları Hak Teala'nın nurundandır. Bu bahis gösteriyor ki riyadan kaçıp ihlasa talip olan koyun çobanı gibi olmalıdır. Çoban, güttüğü koyunların arasında ibadet ederken, onlardan izzet ve saygı bekler mi? İhlasa talip olanlar da, ibadet ve taatleri karşılığında, halktan bir şey beklememelidir. Ancak bu şekilde sırat-ı müstakî müzre olurlar. Hak Teala, Zümer Suresi, 3. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Bu ayeti, meşayih şöyle tefsir etmişlerdir. Din, yerli yersiz bütün şüphelerden, riya ve gösteriş gibi çirkin davranışlardan arınan, Allah'tan başka bir şeyle süslenmeyen dindir. Ey kardeş! Kim bu afetlerden emin olup, ihlasla amel ederse, Varsın, köpek nefsini halktan uzaklaştırıp üzleti tercih etsin. Tenha bir yerde sessizce oturup ibadetle meşgul olsun. Ve böylelikle amellerini riyadan kurtarsın. Kardeşim, ile amel etmenin bir misali daha vardır. Onu da anlatayım sana. Riya ehlinin misali şuna benzer. Biri yoldan ufak taşları toplayıp keselere doldursa, İnsanlara da bunları gösterip ne kadar zengin olduğunu ima etse bunun bir faydası olur mu? Alışverişte kumaş için kesesinden bu taşları çıkarsa taşların toplamı bir akçe etmez. Böyle yaptığında rezil olur. Ria ehli de misaldeki adam gibidir. Taşla dolu keseler işe yaramadığı gibi içine riya karışmış ameller de kıyamet gününde işe yaramazlar. Böyle amelleri olan, Hakkın divanında rezil olur. Aldanmışlardan sayılır. Allah korusun. İlahi, izzetin hakkı için, bütün Müslümanları riyadan koru. Onları ihlasa erdir.